أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين في جلال فضلكرمه وله هم كنده حرمنا هم حبيبي صلى الله عليه وسلم فندنا حرم شريفنا زياره موفقه اليه tekrar صحتله سلامته sizlere döndüren Allah'ımıza sonsuz hamdü senaları deriz. İtikad derslerimizden kaldığımız yerden inşallah devam edelim. İşte vakit buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dün gece geldik. Ama dedim, ders kalmasın yine bir kısa da olsa bir ders yapalım. İnşallah salı önümüzdeki salı akşam namazını müteakiben aldık, sohbeti. Hayder'de, Halit Caddesi'nde Hayder'de inşallah. Yalegül dese canlı veriyor inşallah. akşam namazını müteakiben saat, akşam sekizde sohbet yine saat sekizde başlar inşallah urrahman. Rabbimiz Tebarek ve Teala Receb-i Şerif'in Şaban-ı Şerif'in bereketlerine nail eylesin ve Ramazan-ı Şerif'e sahat ve afiyetle, ibadet-i taat ile balık eylesin. Amin. En büyük mesele Rabbimizi tanımak. Rabbimizin hakkında kullanılması, düşünülmesi, söylenmesi e, caiz olan ve caiz olmayan vasıflara hakkında hakiki itikada doğru düzgün bir inanca malik olmak ve sahip olmak. Çünkü bize ahirette ancak bu fayda verir. Bu itikada malik olmadan e, namaz da fayda vermez, oruç da fayda vermez. Ve yarın ahirette insanın hiçbir salih amelinden, hayır hasenatından fayda görmesi düşünülmez. Bundan dolayı evvela niyyet adımızı tasdik edeceğiz. Bu dersleri güzel takip edeceğiz. Rabbimiz fazlü keremiyle bizlere hüsnü ifadeler, sizlere hüsnü istifadeler nasip müessir eylesin. Amin. İmam Gazali Hazretleri, kaddesallahu ruhu bu Kavadül Akaid isimli eserinde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manevi iltifata mazhar olmuş ve diğer ulemanın, müştehitlerin yazdıkları hakaret kitaplar içerisinde en ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itibarına nail olmuş bu eser. Onun için bunu tercih ettik. Bu bahiste allah Teala'nın tenzihini konu ediyordu. Bundan evvelki de derslerimizde de Allahü Teala'nın tenzihi. Neden tenzihi? İşte değişikliklere maruz kalmaktan, teğayurattan, intikalattan bunları anlattım. Tabii bir evvelki ders kaç hafta evvel oldu yani. Şimdi geçen haftaki ders değil. Ama tekrarı size zannetiyorsam verildi. Sonra havadisle ittifağı yani sonradan olma. şeylerle Allah-u Teala'nın vasıflanması mümkün değildir. Ve allah Teala bunlardan münezzehtir, mukaddestir, son derece uzaktır, müberradır. Yani uzak tutulmuştur. Bize lazım olan nedir? Kendi itikadımızda bu işlere yer vermemek, bu fikirlere yer vermemek. Şimdi bunu konu edecek bir ibaresiyle Buyuruyor ki bizim kaldığımız noktada, tabi bazen bir kelime, bir cümle bizi bir saat, iki saat, belki günlerce oyalayabilecek kadar büyük ilim ihtiva ediyor. Çünkü Allahü Teala'dan bahsediyoruz, Mevla'dan konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Allahü Teala'dan bahsederken, insan ne çıkabilir, kafir de olabilir, bütün amelleri de hapt olabilir. Yani ne nikahı kalır, ne iman kalmayınca hiçbir şey, hiçbir şey kalmaz yani. allah Teala'dan konuşurken insan dikkatli konuşacak. Düşünürken de dikkatli düşünce itikat bakımından. Ama vesvese, yani kalbine bir şey gelir, gelir geçer, hani o senin elinde değildir, şeytanın vesveseleri olur. Bunlardan mesul olmaz insan. Ağzından konuşmadıkça, muktezasınca hareket etmedikçe veya yazmadıkça bir şey. Yani mesul olmaz. Ama, bir insan neye itikad edecek, neye inanacak? Kalbini hangi inanç üzere bağlayacak? Kalbinde hangi inanca efendim yer verecek? Bu noktaya geldiğimizde Mevlamız hakkında bundan evvelki dersleri dikkatle takip ettikten sonra buyuruyor ki لَا تَحُلُّ الْحَوَادِثُ لَا تَحُلُّ حُلُولَ etmez. Hulul etmez yani nüfuz etmez, işlemez, girmez manasına gelir. هُوَ اللّٰهُ تَعَلَى'nı zatına haşa. نَ حُلُولَ etmez. Nüfuz etmez, sirayet etmez yani. Geçmez, ilişmez, bulaşmaz. Manalarına Türkçe'de daha geliyor. نَا الْحَوَادِثُ حَوَادِثُ Şimdi havadis ne demek? Sonradan olan şeyler demek. Sonradan olan şeyler allah Teala ile kaim olmaz, mevcut olmaz. allah Teala'nın zatında var olmaz. allah Teala bunlarla vasıflanmaz. Mesela yani sonradan olan şeyler diyelim bizim ilmimiz ondan sonra bilmemiz, işitmemiz, görmemiz, irademiz, kudretimiz, gücümüz, bunların hepsi sonradan arız olma şeyleri doğduk Allah ahracukum min butunihum ma ta'lemuneshaye an annallahin karınlarından sizi cikartti vakitte bir şey bilmezdiniz buyuruyor. Ve celalikurşem ala absara ve sonra işte işitme o uzuvları gözler kulaklar gönüller kalpler verdirse bu da tabii bir zaman sonra gelişiyor birkaç yaşta sonra hepsinin gelişme süreçleri var fark etme ayrım yapma falan sonra Kudret güç zaten hepten bari bir şekilde yani bir beş yaş beş aylık çocukla beş yaşında çocuğun kudreti bir mesele her sene her ay gücü kuvveti tutması kaldıması her şeyi gelişiyor değişiyor falan bunlar hep sonradan e, hadis olan şeyler şimdi Allahü Teala'da böyle bir şey bulunmaz çünkü Allahü Teala zatı kadim zatı kadim ne demek evveli yok başı yok başlangıcı yok ne kadar geri gitsen Allahü Teala'nın Olmadığı bir zaman dilim Zaten Zamanı o yaratmış. Zaman mefhumu allah Teala üzerine cari değildir, işlemez geçmez. وَلَا اَجْرِ عَلَيْهِ زَمَانٌ Çünkü neden? Zaman işte sonradan yaratılan güneş, ay ve feleklerin işte sistemleriyle, yine sonradan yaratılan gökler, yerler, dağlar, taşlar, senin, benim gibi işte mahlukat üzerinden Efendim güneşin ayın devranları ile seyranlar ile feleklerin dönmeleriyle falan e, zaman mefhumu gelişiyor hepsi sonradan yaratılmakla alakalı şeyler Allahü Teala Kadimdir evveli yok evvel yok demek zaman mefhumu Allah Teala hakkında yok e, o zaman Kadim oluyor bunun zıttı hadis hadis demek sonradan yaratılan e Şimdi sonradan yaratılan deyince sen Arş bize göre çok evvel yaratılmış ama sonradan yaratılmış Kürsü bize göre çok önce yaratılmış ama sonradan yaratılmış. Güneş, ay, yıldızlar, yedi geceken bizden çok önce yaratılmış ama sonradan yaratılmış. Yani yaratıldığı bir başladığı nokta var. Mahluk diyorsun. Mahluk demek yaratılmış demek. Her mahluk yani yaratılan hadistir. Ne demek sonradandır? Ne? Kadim olamaz. Niye kadim olamaz? E yaratılmadan evvel yoktu da onun için. Ademle ile mesbuk olan Yani geçmişinde yokluk söz konusu olan Efendim güneş de olsa, ay da olsa, felekler de olsa, melekler de olsa Efendim e, Arş da olsa, kürsi de olsa, lev-i mahfuz da olsa, kalem-i ala da olsa Muhammed Mustafa da olsa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru ilk yaratılandır. Orada da ta tartışma var. Yani ulema arasında ilk yaratılan mahluk nedir meselesinde. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru da mahluktur sonradandır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ham maddesi de sonradan. Tamam. Bedeni zaten belli 1400 küsur sene evvel doğduğu tarih belli. Onu konuşmuyoruz. Ruhlar bakımından e bizimde ruhlarımız bedenlerimize göre eskidir. Bizim de ruhlarımız bedenler yaratmadan işte 4000 sene evvel ruhlar yaratıldı. Ondan 4000 sene evvel rızıklar yaratıldı. Ruhlar aleminde işte El-Levah Cunudü'mü Cennetetün Buhari'de sahih hadiste geçer. Ordular halinde hareket ederdiler. Ruhlar or yani grup grup küme küme olmuşlar fema terefe min telef ma tenakeren ihtilef orada tanışanlar dünyada ülfet kurarlar 40 yıllık dostu gibi ilk gördüğü adamla kaynaşırlar. Ondan sonra orada ruhlar aleminde birbirinden haz etmeyenler birbirine yani uyuz olanlar, gıcık olanlar, şimdi gelsin dünyada bakarsın adam hiç görmemiş, tanımamış, etmemiş. İlk görüşte falan ay amma nefret ettim şu adamdan ya. Ya yani, ne tanışıyorsun? Sana bir şey yapmadı ki. İşte kalbi hiç sınmadı falan. İşte ruhlar alemindeki tariflerin, tenakürlerin, tezahürleridir. Ama ya bu manada ruhların evvel olduğu kesin hadis-i şeriflerde beyan edülü. Ama bunların hepsinin yaratıldığı başlangıç var. Ruhların ilki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhudur. Akılların ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklıdır. Nurların ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurudur. Tamam. Ama bunların hepsi mahluktur. Yani sonradan yaratılmış. Sonradan yaratılmış karşılığı nedir? Hadistir. Yani e, muhtestir. E, icat edilmiştir. Ona yaratma fiili talluq etmiştir. Yani mesbukun bil ademdir. Evvel evveliyatında yokluk geçmiştir. Allah Teala zatı ve sıfatlarından başka evvel e, evvelinde öncesinde e, yokluk olmayan hiçbir varlık yoktur. Bütün varlıkların geçmişinde yokluk vardır. Ancak Allah Teala zatı ve sıfatları müstesna. Sıfatları da el-üsdete göre kadim E, olduklarından zattan ayrılmaz. 13'ün sıfatlarla zattan ayrılmaz. E, onlar kadimdirler. Bu yüzden Allah Teala'ya havadis hulul etmez. Niye havadis hulul etmez? Sonradan yaratılan şeylere hulul etmez. O da sonradan yaratılan şeylere hulul etmez. Şimdi bunun düşündüğün zaman Allah'ın arşa istivasının haşa oturmak manasında olmayacağı kesin anlaşılıyor. Çünkü arş sonradan yaratılmıştır. Allah Teala ona otursa haşa Hülül etmiş olur, e, sıraat etmiş olur, cülüs, istikrar getirir. E bu da hülül demektir. Efendim, e, allah Teala mekanda münezzeh. Niye mekanda münezzeh? E bütün mekanlar sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılmış da allah Teala ile irtibat kuramaz. Hiçbir vecihle irtibat kuramaz. Ancak Allah'ın mahluku olması, Allah'ın da onun haluku olması, allah Teala ona icat sıfatını taalluk ettirmiş olması, onu da Allah'ın yaratmasıyla yaratılmış olmasından başka bir ilişki kurulamaz. Zat sıfatlar arasında. Temas noktasında ilişki kurulamaz. Teallük ve alaka da kurulamaz. Zaman sonradan yaratılmış bir mefzun. Zamanla Allah-u Teala'nın alakası yok mesela. Mekanla olmadığı gibi zamanla da yok. Çünkü bu ne oluyor? İrtibat oluyor. İrtibat olduğu zaman o onun mahalle oluyor. Ya hali oluyor ya mahalle oluyor. Arşa oturursa oraya hal oluyor. Hulul etmiş oluyor. Efendim. Allah Teala üzerinden zaman geçse falan şey ne oluyor? İşte Allah Teala zamanın mahalli olmuş oluyor. İşte ne kadar sonradan yaratılmış ne diyoruz? Her şey sonradan yaratılmış Allah'ın zatı sıfatları haricinde. Bunların hiçbirinin Allah Teala ile nesi yoktur. Efendim hulul yoktur. Şimdi işte e, İsmet Garibullah Hüseyin Efendi Hazretleri'nin mektubattan falan hep bunlar hululiye, ittihadiye, cevahdeti vücutçular. ondan sonra bu çok sakat bir fikir tabii e, tasavvufta bir makam mertebe olabilir ama o da e, onlar Allah Teala ile bütün eşyanın birleştiğini efendim haşa Allah Teala'nın e, kuluna hulul ettiğini kulun Allah Teala'ya nüfuz ettiğini haşa söylemiyorlar. Böyle bir şeye inanan kafir olur. Orada da vahdet vücudunda çok tasavvufi izahları var. Gel, ama ne lüzum var izahına yani şu an. El işnete muafık bir akide değil bir, bir manevi bir haldir. İnsan onu kendinde şey der ama el işnet itikadını bildiği için onu aşar. Kulluliyet tadı işte Allah Teala ben içime girdi aşağı ee işte ben Allah işte halle acımasının en hak dediği ya ben kayboldum ben yok oldum Allah Teala benden efendim size nida diyor şeymiş. İşte Musa aleyhisselamın acı mesabesinde Musa aleyhisselam man ağaçtan dedi yani "Ya Rabb'i ki ben senin Rabb'inim." dedi ağaçtan. Ses ağaçtan geldi. Ses ağaçtan geldi. Orada Allahu Teala bir ses halk etti. Allahu Teala bir ses icat etti. O sesi duyurdu. Yoksa Allahu Teala'nın kelam sıfatı gidip ağaca girmedi ve ağaçta Allahu Teala'nın efendim zatına sıfatlarına mahal olmadı yani. Ama Allahu Teala bir ses icat ediyor. O ses mahluktur. O duyulan efendim "Ben senin Rabb'inim." nidasını duymuş oluyor. Burada ne yok? Ee, allah Teala ne zatını, ne sıfatlarının e, efendim e, o ağaca e, girmesi, nüfuz etmesi, sirahat etmesi diye bir şey yok. İşte bir tasavvuf elini böyle şatayatı, şatahatı varittir. İşte mafil cübbeti gayrullah cübbenin içinde Allah'tan başkanı yok. yani Ebu Eczel Bistami Hazretleri'ne atfedilen, e, Sübhani ben ben tenzih ederim bir şeyler vardır ama buradaki manaları güzel anlamak lazım. Buradaki mana o allah Teala'nın kendini tenzih ettiğiyle allah Teala Teala'yı zikrediyor mesela. Ona bakarsan Sübhanelezih Esra, Kur'an'da da Allah kendini tespih etmiyor mu? E ben ben beni ederim buyurmuyor mu? Buyuruyor kendi için. Kendi için burada Sübhani Allah buyurmuyor mu? E, yani ben Allah'ı tespih ederim buyurmuyor mu? Allah kendi zahir, kendi mezkür kendini. Onun için yani e, Beyaz Beslam Hazretleri de allah Teala'nın kendini tenzihini zikrediyor. var ben beni tenzih ederim. Allah'ın kendini tenzihini ciktirir. Bunu böyle anlarsak kolay anlamış oluruz yani. Kolayı budur bu işin. İşte e, Allah'tan başka bir şey yok. Allah'tan başka bir şey yok şu demek. Tensiri yok. Kimsenin iradesi bir şeye sökmez. Gücü bir şeye yetmez. E, efendim ben bir şey istesem de o olmaz. Mevlana edilirse o olur. Bu manada tesiri, irade, kudreti kendine nefret ederken haşa suçları Allah'a atmak anlamında Cebriye mezebinin itikadı üzere değil de Ya la mevcude illallah. Terkat tersi yapanlar işte bu zikri de yapıyorlar yüz başlarında. Hani Allah'tan başka mevcut yok. E Allah'tan başka mevcut yoksa o zaman haşa gökler yerler sen ben herkesin Allah mıdır haşa? E biz mevcut değil miyiz? Maddum muyuz? Yok muyuz bizler? Hayal mıyız? O zaman Sufes taa Ye fırkasına döneriz yani. Eee biz hayal değiliz biz. Hakikatiz ama sunallah ile diye et kanekulle şey. Allah her şeyi yarattığına bir E, sabit durma e, sanatı işletmiştir, muhkem yaratmıştır. Muhkem yarattığı için e, sen yoksa külünü savurla gideceksin de allah Teala senin varlığına bir muhkemlik verdiği için işte, ne kadar böyle duruyorsun. E, sen, yaptığı işi sağlam yapar. Sağlam yaptığı için de e, sana da bir varlığında bir sebat vermiş yani. Du, du, durma hali vermiş. Bu, bu ayrı bir şey ama Allah-u Teala'dan başka mevcut yok. Ne demek mevcut yok? Yani şimdi gökler vardır, yerler var, ben varım, sen varsın, şudur budur. Bir isteğimiz oluyor mu? İrade-i külli elimizde mi? Ölmek istecek ölermiyoruz, yaşamak istesek yaşamıyoruz. Hasta olmamak istesek hasta oluyoruz. Zengin olsam e, istesen fakir oluruz. Fakir o, efendim zengin olmak istesek olanmıyor yani. E şimdi İslam aleminin durumu, şu durumu budur, uleması, evliyası, herkes dua ediyor, herkes Allah'tan istiyor. E öyle dilerse yaratıyor, dilemezse yaratmıyor. Onun için Hakiki mevcut hakiki varlık sahibi yani varlığı kendinden olan varlığı kimseden emanet almamış yaratılmamış olduğu için dolayısıyla vücud hakiki hakiki varlık Allah'a mahsus manasında Allah'tan başka mevcut yok var. Varız ama mevcutuz ama madum hükmündeyiz yani yok hükmündeyiz. Ne demek? İşlevimiz yok yani. Kendimizden haberimiz yok, bağırsağımızdan haberimiz yok, damarımızdan haberimiz yok, felç olacak olacaksak haberimiz yok, bir yerimiz tıkansa haberimiz yok. Yani kendinden haberi olmayanın, varlığının ne hükmü olabilir? Varlığın hükümsüz yani. Hükümsüz bazı şeyler işte diyorum işte. Diploma bilmem ne alıp senin eline, efendim, koca kapı diploma bilmem ne. Peki dursun sana mektep diyorlar, bu hükümsüzdür diyor bilmem ne. Kanun değişti bilmem ne, senin... و از آذربایجان معا결ا ابطال هم شد. از هر دو طرف معا결ا ابطال هم شد. از آذربایجان معا결ا ابطال هم شد. از آذربایجان معا결ا ابطال bir şey از آذربایجان bir ابطال هم شد. از آذربایجان معا결ا ابطال هم شد. از آذربایجان معا결ا ابطال Etkisi olmadıktan sonra senin bir maaşına arttırış getirmiyorsa, sana bir sosyal faaliyet sağlatmıyorsa, bir doktora bedava muayene olvesesene de diplomayı tak anlamına kez de ben şuyum, ben buyum bilmem ne. Onun tezahürü lazım, eserleri olacak ki hükmü olsun. Hepsi mevcuduz. mevcuduz. da niye hükmümüz var yani? Çocuğumuzu Allah alsa cezillem, yani ya, ben canımı vereyim çocuğum kalsın, Kalmıyor, kalamıyor. En sevdiğini yaşatamıyorsun, en sevdiğini iyileştiremiyorsun. Kendine bir faydan yok, kimseye bir zar zarar, yok. zarar veriyorsun ama Allah yaratmasa veremiyorsun. Ama sen zarar vermek istediginde, teşebbüs ettiğine günahkar oluyorsun. Hayır bir şey, katil de oluyorsun, şu da oluyorsun, bu da oluyorsun. Ama Allah Teala yaratmayince bir zarar karşıda bir zarar asul olmuyor. Sen de günah asul oluyor, hayır dava. Sebebiyet bakımında. E bundan. Hepimiz de e, sebebiyetten ileri bir şey geçmiyor. Hakiki tesir Allah'a ait. Hakiki kudret Allah'a ait. Hakiki irade-i külliye Allah'a ait. E bu sefer ne oldu? Senin benim varlığım yok hükmünde. Yani onun için böyle anlamak lazım. Yoksa Allah-u Teala bir şey hulleder mi? Allah-u Teala bir şey nüfuz eder mi? Veyahut işte bir adam evliyanın en büyüğü olsa, peygamberlerin en büyüğü olsa Allah-u Teala onun içine girer mi haşaükelle? Girmez. Ama hadis-i kudsilerde işte buharilerde var. Eşe i̇şte, küntüs işiten kulaa olurum diyor. Herkesin bildiği meşhur buhar yani. Ve gören gözü olurum diyor. Verici devletim -di şey yürüyen ayağı olurum dostlarımın diyor. Ha şimdi bunun manasını doğru anlamak lazım. Burada Allah Teala onun uzuvlarında hulul etmiş değil ki burada. Nedir bunun manası? Yani yürüdüğü şeyde yanlışa yürümez. Yürütmem onu. Nasıl ki ben yanlış yapmam, ona da yanlış yere yürütmem. E, haramlar, günahları mesela onun kulağına dinletmem, duyurtmam, haramdan sakındırırım. Evetim, febi yandıku benimle konuşur, febi esma benimle eşittir febi bir soru benimle de görür. E yine hadis şerifin diğer lafızlarında geliyor, aynı mealen. Ben onun evetim e, konuşan dili olurum. E, konuşan dili olurum ne demek? Ben nasıl batıl konuşmam? Ben nasıl haktan gayrı bir şey söylemem? Ben nasıl insanları yanlışa davet etmem, iletmem? O kulumu da dostumluk makamına yükselirse farzlardan sonra nafilelere devamla kazanılıyor bu. Bu makama geldiğinde buyuruyor. Efendim, ona özel muamele yaparım. Çünkü neden? Bana çok ibadet ettiği için iktisas yani yapmış oluyor. Seçkin kullarıma dahil ederim. Ondan da ne olmaz? Yalan yanlış bir, bir, e, Harama davet Günaha teşvik sudur etmez yani Ona ilham ederim Kalbine ilham ederim Peygamberse vahiy ederim Peygamberde velilere ilham ederim Melekler de ilham et, getiriyor zaten hadis-i şeriflerde e, Meleklerle ilham getiririm O da benim ilhamımla konuşur Benim ilhamımla konuşursa e, Benden gelen haberde yalan yanlış olmaz Dediklerinde sadık olur Doğru çıkar yani E bu manalar mülaza ediliyor. Tasavvuf elinin konuştuğu kelamlarda da doğru anlamak lazım. Yoksa yani enel hak ben hak oldum. Ben Benim nefsim fani efendim aciz, adi Allah mansur da olsa en büyük evliya da olsa nefis emmarei bir sudur yani kötülü emreden çirkinliklerin şerleri yuvası bir nefis. Ona haşa Allah oldu der mi? Haşa. Bir Müslüman der mi bunu ya? Koca evliyadesin? Manası nedir? Ben yok oldum, kendimi kaybettim, kendimi yitirdim, zikrede, ede, ede, ede, fena fil mezkur oldum, zikrettiğim Allah'ta kendimden geçtim. Artık yani sorsan bana kimsin? Kendimi bilmiyorum. kimi Mevla'yı biliyorum yani. Bu sefer ne oluyor? Ene menehvâ ve menehvâ, makamı. Ben sevdiğim olurum, sevdiğim ben diyorum. İşte işte Mecnun o kadar Leyla'ya aşık olmuş işte, Leyla dendiğinde buyurun derdi. E adı Leyla mıydı yani? Kadın mıydı? Değildi. Ama o kadar Leyla'yı düşünmekte artık kafasını kendini kaptırmış gitmiş ki Onda kendi varlığını onun varlığında yok etmiş, eritmiş ki Oradan birisi Leyla dese buyur. E sana ne ya sen Leyla'msın? Hani zaten diyorlar <gülüyor> sen Leyla mısın? Kafan, kafan mı gitti? E şimdi Böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet hala hasıl olunca adam kenden geçiyor. kenden geçince de efendim, Enel Hak Yani hak denince ben Mevla'yı söylüyorum. Ben, ben kendimi... Sen kimsin sorsalar. Enel er hak diyorum. Niçin, ben yokum ki Allah var. Benim varlığım hükümsüz yok. Bir de tabi bu laf olarak da söylemek sakıncalıdır yani. Bunu böyle taklitten söyleyen mazur olmaz mesul olur. Bu bir makamdır, haldir, yaşanılır. İşte e, Leyla denince Mevzu'nun buyur dediği gibi kendini Leyla sandığı gibi. O hale gelip de artık Allah'tan başka bir şey görmez makamında bulunan bir adam da. Bunu söylemişse bu kafir olmaz. Bu müşrik olmaz. Ama bunu sen ben söylersen haşa kafir olursun. Elfazı küfür olur. Onun için burası hep hülülden geliyor bu mesele. Yani buralarda hülül yoktur. İttihat yoktur. Halik yaratanla mahluk yaratılan asla bir olmaz. Ne zatı bir olur, ne sıfatları bir olur, ne fiilleri bir olur. Aralarında ittihat ve birleşme asıl olmaz. İttisat, bitişme, Haşa bitişme olmaz. Vusul olur. Vusul nedir? Vusul olmak işte. Kabir taşlarında evliyanın yazıyor. Kutbul baktab işte el vasıl ile Allah. Allah'a vasul olmuş. Allah'a vasul olmuş nedir? Allah Teala haşa arşın üstünde mi? Duruyor da bu da buradan işte mirat yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir şekilde o mekana geldiği zaman da Allah'ın durduğu yere haşa ulaşmış oluyor mağazada. Asla bunu diyen, düşünen kafir olur. Allah'a ulaşmak. E bunun manası nedir? Yani tabi bizim anlayacağımız en kolaydı. Allah'ın rızasına ulaşmak. Rızasına ulaşmak. Herkes rızasına ulaşamaz. Herkesten razı değil. Çoğu kullarına gazmandır, kızgındır. Bu zat Allah kendi razı etmiş. İşte Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Radıyallahu anh ve radıyallahu Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. İşte rıza makamının bir tezahür vuslat. Vuslat demek? işte Allah'a ulaşmak. Eşe i̇şte vasıla olur yani. Çırılçıplak bir ulaşma yani. Böyle arada bir engel yok. Yani arada engel yok. Şu manada herkese şimdi namaz kılandan razıdır. Ama nafile kılsa daha razıdır. Gece hiç uyumadan ibadetse daha razıdır. Anladın mı? Zekat verse razı olur. Sadak verse daha razı oluyor. Malını verse Allah'ın nefak etse. Canını da verse şehit olsa daha razı oluyor. Yani şimdi vuslatın ulaşmanın, rızaya erişmenin derin veratibi vardır. Mertebeleri vardır. En çok kim razı ettiyse ona Tamamen engelsiz yani. Çünkü öbür tarafta adam bir yerden razı eder, bir yerden de kızdırır yani. E şimdi ibadeti var, nafilesi var, infakı var, tasadduku var. Ama gidip artık kıymet etti bir Müslümanı yani. E Mevla da kızıyor şimdi. E şimdi üç yerden razı olur, bir yerden kızar. E şimdi tam vasul olur, e Dan da hiç kızgın olmazsa, kul Mevla'yı hepten razı ederse bu kula dersin ki bu Allah bundan razı tamam. Hiç kız, kızgınlığı yok buna. Hiç kızgınlığı yok. Efendim Salih Aleyhisselam hiç kızmış mıydı? Hiç kızmamış. Öyle dostlar var ki hiç kızmıyor ama biz e, e, e, yani üç kere razı duruyoruz, bir kere kız duruyoruz. Kimimiz bir razı edip beş kız duruyoruz? E bunlar mı? Bunlara şimdi tam bir ulaşma rızasına kavuşmak denmez hani. Ama bunların hiçbiri biri işte Allah'a ulaştı derken haşa, Allah'ın zatına ulaştı, sıfatlarına ulaştı manasına gelmez. bir mekana ulaştı anlamına gelmiş ki, Allah mekanda değil ki sen nereye ulaşırsan Allah ulaşamazsın ki hiçbir yere ulaşır göğe de çıksan Allah ulaşamazsın yarca da çıksan Allah ulaşamaz haşal kella mekandan münezzi olduğu için yani ha sonradan yaradı çünkü biz sonradan yaratılmışız peygamber de sonradan yaratılmış evliya da sonradan yaratılmış E havadisiz yani biz nasıl Allah'a ulaşacağız hüluledeceğiz edeceğiz. Veyahut Allah Teala'nın bir sıfatı biz bize hülulede edebilir mi? Haşa. Ama bu şey demek değil. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanın. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Ne demek? Allah cömerttir. Sen de cömertlik edersen hiç Allah'ın cömertliğine benzer mi haşa? Sen kimden cömertlik yapıyorsun? Allah'ın malından cömertlik yapıyorsun. Babanın malından. E, baban donsuz çıktı dünyaya. Sen de öyle. Kimin malı vardı da kimin malından kime veriyorsun yani? Allah'ın malından Allah'ın fakirlerine verin diyor. Çünkü mal sizin değil ki diyor. Allah'ın malından verin. Şu kendi malınızı vermek zor görürse diyor. Benim malım daha verir diyor. Hepsi senin. Şimdi o zaman bunu mülaza ettiğin zaman allah Teala'nın cömertlik sıfatı e, kula yakışan şekilde kulun yapabileceği, kaldırabileceği şekilde bir cömertliği varsa Mevla sıfatlarından bir sıfatı bulundurmuş olur. Efendim hilim, yumuşak huyluluk. Yani müsamakarlık. İşte efendim affedicilik. Gücü yettiği halde ceza vermemek. İşte efendim ikram etmek. gelir misafirine, bu buyuna, yedirmek, içirmek. E bunlar hep Allah'ımızın sıfatlarıdır. E bu sıfatların aslı Mevla'nın mahsustur, hakikileri. E bunlardan birinde bir, bir insanda bulunursa, bir tane bulunsa, Mevla bir, bir kere razı olur, ikinci de daha razı olur, üçüncüde daha razı olur. Allah'ın öyle dostları var. İşte, yani mürşidi kamiller hakkında konuşulur. Halid-i Hazretleri'nin mürşidi kamil tarifinde de vardır. O zaman ben Rabıta yazarken... Onu da bir direkt tercüme ettim. Parantezsiz olunca kafaları karıştı milletin. Pişede haberleri yok. Cahil insanlar hemen şirket düşüyorlar. Ya o işte Allah'ın sıfatlarıyla efendim muttasıf nasıl bir olabilir bir mürşit? Allah Allah. E ya zaten mürşit olmalı mı ki herkes Allah'ın sıfatlarından bir sıfat Allah'ın celali kendi zatına yaraşan sıfatın o sıfatın aynısı sende olmuyor ki. O sıfattan efendim bir nevze bir zere bir tezahür bir gösterge bir alamet bir nişan Sende de barınabilir bu da nedir e cömert Allah da cömert diyorsun e bir adam için de cömert diyorsun o zaman nasıl oluyor ne ikram sever diyorsun e Allah'ta zülcelahi ve ikram yani e kafir mi olacağız şimdi adam ikramcı ikram etti bize deyince ya e Allah'ın sıfatı da zül ikram e bir adam da ikramcı olur bu nedir Allah yoktan yaradır bu adam da Allah'ın verdiğinden verir. Allah sonsuz verir, bu adam da gücü nispetini verir. Yani bu şimdi Allah'ın sıfatının kendinin takınması anlamına gelmiyor. Allah-u Teala sıfatlarından kula yakışanlar var, yanışmayanlar var. el bir Celle Celaluhu kibir sahibidir. Kibir büyüklük Allah'a mahsuslu. Allah büyüklük izah eder. Ben büyüğüm der mesela. Ama bir adam en büyük peygamber olsa, evliya olsa ben büyüğüm diyemez. Büyüğüm dese allah Teala'yı gazap ettirir. En çok kim tevazu eder? En, en büyük makam sahipleri tevazu eder. Çünkü Allah'a ne kadar tanırsan büyüklüğünü kendini o kadar küçüklüğünü anlar adam. Onun için e, Allah'ın kibir sıfatı ondan gayrine yakışmaz. El kibir, yavri, diyal, azamet diye büyüklük, yücelik, ululuk, izzet, uluv, azamet bunlar bana mahsustur diyor. E bir, bir kişi burada çekişirse benlen, fe men nazani fi şey'im urum el kaydu fi nar ve laban. Atarım cehennemin dibine. Tarafına da bakmam buyuruyor. Eşim sana git benim mütekebbir sıfatımla sıfatla dendi mi şimdi? El aziz sıfatıyla sıfatla dendi mi şimdi? El cebbar sıfatıyla sıfatla sıfatlan dendi mi şimdi sana? Ha ne dendi sana? Halim ol, afu ol, tevvab ol, tamam mı? Mükrim ol, muftil ol, fazilet sahibi ol, güzel ahlaklı ol, işte ben. Onun için bunları doğru alamak lazım. Bunların hiçbirini allah Teala ile ittisal, irtibat, alaka, ilişki, efendim, hulul, nüfuz, sirayet, girme, çıkma asla söz konusu olamaz. Çünkü sonradan yana bir şey allah Teala'ya haşa nüfuz edecek olsa Demek ki o yokken, yani o sonradan geldiğine göre bir şey, geldiğini düşünsek, haşa, sonradan arız olduğunu düşünsek, o sonradan geldiğine göre evvelce yoktu. Eve, evvelce yoktuysa, e, demek ki evvelce onun zıttıyla mevsuf idi demektir. E, o yoksa onun tersi vardır. İlim yoksa kehalet vardır, kudret yoksa hadisiyet vardır. Kerem yoksa işte lühm vardır, şun vardır. Zıttıyla. E allah Teala onun zıttı da noksanlık. Sonradan gelen bir şey iyi diye bunu Allah'a yakıştırdım. Ben tamam allah Teala sonradan buna malik oldu, sahip oldu. Bu, bu sıfat Allah sonradan arız oldu. Dediğin zaman bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? E iyi bir şeyse e, demek evvelce yoktu ki sonra geldi. Evece yoktuysa noksanlıktır. Allah-u Teala bütün keman sıfatlarla ezelden ebede muttasıftır. Onun için sonradan gelene, gidene hiçbir mahal Teşkil edecek Allah'ın zatında, sıfatında mecal yoktur. Bunu düşündüğü zaman evvelce o yoktu. E yoktuysa bu gelen, sonradan geldiğini düşündüğün, inandığın haşa, kemal midir, noksan mıdır? Kemaldir. E kemal sonradan geldiyse, evvelinde onun tersi vardı demiş olursun, haşa kafir olsun. Çünkü Allah'a noksanlık ispat ettin, istihat etti. E peki bu noksanlık mı sonradan arız olacak haşa? E noksanlık arıza olacaksa, demek evvelce mükemmeliyet vardı, sonra bir arıza oldu, noksanlaştı, gücü kuvveti azaldı, ilmi azaldı, haşa E yine kafir eder adam şimdi. Onun için allah Teala ne kemal mükemmeliyet manasında bir şey sonradan hadis olur, ne noksanlık manasında bir şey sonradan hadis olur. İkisine de inanmak insan kafir eder. Ezelden ebede, bütün üstün sıfatlarla muttasıftır, noksan sıfatlardan münezzez. Bu... Hangi sıfatlar hakkında söz konusudur? Zati, sübuti sıfatlar hakkında söz konusu. Hayat, dirilik. Bunun tersi ölüm de. İlim bilmek, tersi cehalettir. Semu işitmek, tersi sağlıktır. Basar görmek, tersi körlüktür. İrade arzu etmek, tersi iradesizliktir. Kendi elinde olmayan işler dönüyor yani. Kudret gücü de tersi acziyettir. Kelam konuşmak, tersi dilsizliktir. Ya yani konuşamamaktır diyelim. Dilsizlik şimdi bizim hakkımızda konuşulabilir de. Çünkü Allah-u Teala lisan bizim gibi dille haşa bir uzuvla konuşmadığı için haşa. Konuşamamak diyelim kelamın tersine. Adem-i Tekellüm. Tekvin icattır. İcat ne? Bunun zıttı hünersizliktir. Bir şey becerememek, yapamamaktır. Bir sanat meydana getirememektir. E şimdi bunlar, bu hayat ilmi, bu saydığımız bütün sıfatlar allah Teala ile birlikte zatına aittir. Hepsi de kadimdir. Onun için bunların sonradan arız olması asla mümkün değildir. Onun için biz Aziz O sözüne şirk sözü diyoruz. Senin kimden evleneceğini ne bilsin. Ne oluyor? Çünkü o bir kızla evlendiği zaman, ha evlenince Allah o zaman bildi ki, efendim bu adamın işte karısı bu, kız, bu kadın olacakmış. Ya e bu ne demektir? Öncesinde cehalet mesbuk olmuş olur. Ne oldu bu sefer? Bir ilim hadis oldu. Yeni bir bilgi geldi yani. Yeni bir bilgi gelir mi ya? Biz mahluk, bize gelir yeni bilgi. Yaratana yeni bilgi gelir mi ya? Yeni bir şey. Neyi yaratacağını biliyor, ne zaman yaratacağını biliyor, kime ne yaratacağını biliyor. E şimdi bunları bilmeyen ilahlık istat edilebilir mi aşağı? İlaha, gerçek ilaha bunlar istat edilebilir mi aşağı? E nasıl oluyor? Yeni bir ilim geldi işte, hadis. Daha Türkçe anlamanız için, Aziz Bayındır'ın o lafı size tam anlatsın işte. Yani sen ne zaman evleneceksin, o zaman bilecek ki senin karın kim oldu. İşte bu hadis, hadis demek yeni bilgi. Taze, sonradan gelişti. Bir de bir adam şundan Efendim nişanlı bilmem ne. Kaç nişan bozuluyor sonra birinin evleniyor. Sen de zannediyorsun onunla evlenecek, bundan evlenecek. Eee sonu nereye döndü bu işe hafsa Sen evlendin misin evlenmişsin? Ha tamam ya. Senin deme karın bu olacakmış. he allah Teala da bizim gibi. Efendim sonunda öğrendi haşa. E bunu dedi adam. Bunu dedi adam. İşte yani sen şimdi 13'ün, 13'ün, sonra tasavvuf ehlinin, Meşayık'ın büyükleri laflarına itiraz edip o şirk bu şirk, Mevlana şirk, bilmem ne şirk, bunları konuşuyor. Sen en başta şirkin göbeğinde duruyorsun. Allah bilmediğini sonradan öğreniyor. Ha vadise mahal oldu diyorsun. Evliya Allah'ın dediklerini ben sana anlatıyorum deminden beri. Allah'ın dedikleri hadislerde de geçiyor zaten. Manalarını anlamak lazım. Doğru anlamadığın için şirkle itham ediyorsun. E seni şimdi doğru anlamak mümkün değil. Öyle bir laf konuşuyorsun ki tevhile müsait değil. Tevhile müsait değil. E, onun için allah Teala sonradan hiçbir şey Arız olmaz. Bak ne diyor? Avarız, Avariz, arız. Arıza ne demek? E şimdi ben mesela sapasağlam duruyordum. Birden karnıma ağrı girdi. Buna arız, arız deniyor mesela. Arız oldu. Arız oldu ne demek? E, yarım dakika evvel yoktu. Adam bir saniye sonra bir tabak olsun felç oluyor. Aa, El ayağı tutan tüskün adam birden ne oldu? Mefruç oldu. Arız oldu buna. Nüzül derler mesela. Nüzül felçin adını eskiler. Nüzül inme, inme Türkçesi. Niye inme? İşte Gökteniler gibi inme. imme indi derler. Ne demek? Ya bir an evvel bir şey söyledi adam, lal oldu. Ha, böyle duruyor. E bunlar arızalar. Hiçbir insan bir saniye sonra kendisine ne arız olacağını bilemez. E göklere de ne arız olacağını bilemiyoruz. Feleklere de bilemiyoruz. Meleklere de bilemiyoruz. Cinlere de bilemiyoruz. Hiç kimseyi bilemiyoruz ki. Aa şimdi gökte neler değişiyor, kara delik yutuyor gezegenleri gidiyor. Lan bir kara delikler uvarmış ve dünyanın kaçmışlı kezegenleri yutuyor içine. Dipçiz kuyu nereye gitti belli değil. İşte işte uğraşıp duruyorlar da kara deliklerin sırrını çözene kadar. Cehennemde de kara delikler var onları çözebilirlerse bakalım ondan sonra bunu düşünebilirler. Cehenneme gidersin daha onu çözene kadar. Araştırma demiyorum araştıran cehenneme gider demiyorum. Yanlış manada çıkartma yani araştırabiliyorsan araştır. Allah'ın adleri hakkında tefekküre girer. Sorun yok. Allah'ın büyüklüğünü anlamış oluruz. Ama ve lakin ulaşabileceğini tam anlayabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Allah'ın adleri sonsuz ve sınırsızdır. Sen şimdi gökte neler arız oluyor? Güneşe ne hal geliyor? Ayın başına ne hal geliyor? Efendim O tutuluyor. O kusuf oluyor. O oluyor, O değişiyor. O dönüşüyor. O küçülüyor. O büyülüyor. O doğuyor. O batıyor. Bunlar neyse tekayyurat, intikalat, haller arız oluyor. Bir an evvel olmayan, bir an önce olmayan bir hal ona yeni geliyor yani. Ha. E şimdi mesela temiz adam kirleniyor. Hasta adam sağlamlaşıyor, sağlam adam hastalaşıyor. Kısır adam çocuk sahibi oluyor. bunları hep arız 80 sene, 40 senede çocuğu olmamış. 80 sene olmayan da İbrahim Aleyhisselam kaç yaşından sonra oldu? 80 yaşından sonra. E şimdi, Bunlar hep arızî hallerdir. Bunlar Allah Teala'ya asla ve kella haşa kella arız olmaz. Çünkü sonradan gelen bir şey dediğimiz gibi ama şunu karıştırmayalım. Bir hadifat var bir de mütedidat var. Yani sonradan arız olanlar Mevla'ya müsait değil. i̇snad caiz değil ve şirktir. Ama müteddid yenilenen haller. Mesela şimdi yenilenmeyi şöyle anlayabiliyoruz. Eğer ki bunlar zatî sıfatlarında olmaz. Mesela zatî sıfatlar demin saydım. Şimdi öbürsü bu sıfatlarında da sayalım. Vücut varlık. Varlığı ecelidir evvelidir. Kıdem eveli olmamak. Bekâ sonu olmamak. Anladın mı? Bekâ sonu olmamak. Şimdi şey ona takmış ya. Bekâ Allah'a mahsustur diyor. <gülüyor> Akit'in yazarı işte abimiz Yahu sen tamam da mübarek adam, sen bu kadar kafan çalışan adamsın, onu tevil edemiyor musun yani? Beka Allah'a mahsus, hakiki beka Allah'a mahsus. Ama şimdi devletin bekası sorunu var. E bekası sorunu var. E bekâ Allah'a mahsus, sen bu devlete beka ne istiyorsun? Kardeşim onu demiyor ki onu. Devlete beka istemenin manası, dünya durdukça, dünya bakı değil ki devlet bakı olsun yani. Dünya bitirse ne devlete kalacak, ne millete kalacak yani. Ondan dolayı, Cennette de özel bir Türklere, cennetleri, Türklerin bölgesi diye cennette bir yer olmaz. Cehennemde de özel Türklerin bölgesi olmaz. Cennette de cehennemde de Türk de olur, Arap da olur yani. Dolayısıyla burada anlaşılık beka nedir? E dünya durdukça e, bu devlet yani yaşasın. E bunu istemek kötü bir şey değil ki. Beka sorunu var tabii. Ama hakiki beka, hakiki varlık da Allah'a mahsus. Hakiki... Kıdem zaten Allah'a mahsus. Kıdem bir şey diyor. yok. Her şey sonradan oldu. Ama beka derken dünyanın var, olma, var olduğu kadar. İşte biz de diyoruz ya dualar ederken falan. Bunlar yanlış bir dua değil ki. Ya Rabbi işte sabahına kadar işte Ehl-i Sünnet'i daim edeceğim. Mahşer sabahına kadar bu külliyeyi, bu camiyi işte yaşat. Efendi yolunu işte payidar et falan. E bu dualar yasak bir dua mi? mahşer sabahına kadar. Hatta ben mahşer sabahından da geri çektim biraz biliyorsunuz geçen sohbetlerde. Devamlı kafam çalışmaya basıyor benim de. Arızalar hasıl oluyor. Mahlukattan olduğum için devamlı havarız bana davul ediyor. E oradan anladım dedim ki mahşer sabahına kadar olmaz. Çünkü mahşer sabahı Allah diyen kalmayacağını da kopacağına göre. Onun için dedim mahşerden biraz geriye çekelim işte. Eğer Müslümanlar tek bir rüzgarla, Yemen'den gelen rüzgarla koltuk altından girecek. Bir kişinin ölümü gibi bütün Allah diyenler bir anda ölecek. Olsa o güne kadar diyelim dedim çünkü yani. E şimdi bu hadis-i şeriflerde beyan edilmiş o günden sonra zaten Allah'tan diyen kalmayacak insanlar. A affedersin orman mahsurları gibi sokakta halen çiftleştikleri bir zamanda da işte Efendinin yolu daim olsun gibi de bir dua bu da manasız olur. O duayı da yapanın maksadı zaten ehl Sünnet Müslümanlar var oldukça dursun manasındadır. Tevile müsaittir yani şimdi. Beka, bekayı anlatayım sana şimdi. Dilipak abimiz işte ha, Abdurrahman Dilipak abimiz çok akıllı zeki adamdır o, Feci bir adamdır ha. Fakat işte o beka da biraz şey söylüyor. Nizam lafsıdır ama şimdi milletin de dediği beka sorunu var. Beka istiyoruz dediği de efendim sonsuzluk istemiyorlar bir müslüman dünyanın sonsuz olmadığını inan, inanıyor zaten bunu konuşmanın bir kere yok, belli. Şimdi beka Allah'a mahsus sonsuzluk. Vahdaniyet teklik. E şu anda da tektir. Yani biz varız tamam bizim varlığımız O da mevcut, biz de mevcut. Haşa. O da işitiyor, biz de işiyoruz. Haşa. Şimdi burada Allah'a şirket ve ortaklık iktiza eder. Ne alakası var? Onun varlığı kendinden, benim varlığım emanet. Onun varlığı sonsuz, benim varlığım sınırlı. E bunlar e, e, birlik. E, bir, nasıl bir? Sen dünyada bir bu adam. Ne bakımdan? Şu bakımdan. Öbür bakımdan kaç? Kaç tane daha var ondan? Eşi benzeri yok. Nesinde eşi benzeri yok? Bunun kaç aklı var? Kaç beyni var? Kaç kalbi var? Kaç eli var? Kaç gözü var? E dolayısıyla bir vasıfta adam tek oluyor. Binlerce vasıfta müşteriyi var. E, teklik Allah'a mahsus. Ne demek? Her cihetten tek. Şimdi bunun ne alakası var o teknik? Teklik sende ya, yani. Sonradan yaratılan her şeye hiçbir şeye benzemez. Reşeke misli şey misli yok. E şimdi yaratılmış bir şey sonradan demek oldu. Evveli yoktu. İş bu rivayet yeni çıktı demiş. E şimdi, tamam bu evveli yoktu şimdi yeni çıktıysa bu Allah Teala buna hiç bakımdan benzer mi? Benzemez. Çünkü Allah ezeli ebedi. E sonradan bu buna nasıl nüfuz edebilir, işleyebilir? Nasıl bir sıfat kazanabilir? Nasıl bir e, yeni bir hal kazanabilir? Nasıl bir şey arıza ona efendim itiraz edebilir? E, itiraz Türkçesi yani Arapça yanlış anlaşıyor. itiraz da yani ona arız olabilir diyelim. Yoksa itiraz kelimesi de arız olmak aslında da geliyor Arapça'da. E şimdi bunu anlamacak ne var ya? Kıyam bir nefsi zatıyla durmak. Allah Teala var. Neyle var? Zatıyla var. Biz varız, var varız. Varız. Neyle varız? Allah'ın yaratmasıyla var olduk, yaşatmasıyla hay olduk, dir olduk. Efendim durdurmasıyla duruyoruz. Öldürmesiyle öleceğiz, diriltmesiyle dirileceğiz. E şimdi senin burada senin kendinde ne var burada? Ne hüner var? Hiç hüner yok. zatınla kaim olan hiçbir sıfatın yok yani. Fıtır Mevla'dan emanet zatında sıfatlarında. Zatını da o verdi, varlığını da o verdi, ruhunu da o üfledi, bedenini de o yarattı, sıfatlarını da o verdi. İstediğine istediği kadar verdi. Ve istediği zaman da alıyor. İşte onun için bu sıfatlar e, Mevla'da sabit olan. Ama bile müteceddit, yenilenmeye müsait. Bunlara izafi deniyor. İzafi şu demek. Allah Teala'nın muhiy, diriltici sıfatı var. esma Hüsna'sında bile 99 şerifinde, çünkü bin bir ismi şerif var. Dünya kadar ismi şerifi, sıfatı şerifi var. Teferuata girersen bir ismin bir sıfatın altında dünya kadar sıfatı şerife çıkar. Onları konuşmuyoruz ana hatlarıyla. El-Muhyi dirilten demek. El-Mümit öldüren demek. Bu ismi şerifler şimdi allah Teala varken ezelde hiçbir şey var mıydı yoktu. Ha, arş kürsü zaten canlı değil. Yani manevi hayatları var ayrı da. Bizim gibi... Yani hayat sıfatına sahip değil. Şimdi o zaman gökler, yerler bizim gibi hayat sıfatına sahip değil. Onun için insan, e, insanda allah Teala'nın sıfatlarının suretleri var. Mesela arşta yok, kürsü de yok. Mesela hayat yok, ilim yok, işitme yok, görme yok. Yani Mevla'nın tecellisine mazar oluyor ama o sıfatlara sahip değil. Diriliği bize vermiş. Şimdi onun için ne diyor? Sen diyor kendini tahsebe önneke... E, 20 صغير ne fik kento alemi en büyük. Küçük bir şey zannediyorsun kendini 1 metre 1,5 metre 70 kiloluk adam. En büyük alemler sende durulmuş. Niçin buyrun mağvesi hani ardı ve lale sema yerim göğüm almadı beni. Ahmet Nam Belin züttünde de var bu. Yerim göğüm almadı beni. Necun mekandır. Mekanda Mevla mekansızdır. Mekana sığmaz. Velaki mesela hani kalbi Abdil Mümin Mümin kulumun kalbi aldı beni. Mümin kulun kalbi nedir? Senin e, çam kozalağı gibi 5-10 e, kramlık et midir? Bunun alması mümkün müdür yerin göğün almadığı bir noktada? Ha kalp mekansızlık üzere yaratılmış. La mekaniyet sıfatı var. Şimdi allah Teala'nın sıfatlarının suretlerini insana vermiş. Arşa kürsüye vermemiş ki. E, niye arş Allah'ın halifesi olamıyor? E, kürsü olamıyor. Semavat ve arasın yerler gökler olamıyor da... Biz Kadir Rabb'e ki iniciyali fil ardı halife. Lil melek meleklere dedi ki ben yerde halife yaratacağım. Niye halife gökte değil de yerde? Niye halife efendim gökler yerler gibi melekler gibi nurani işte efendim Allah'ın tecelline mazhar olanlar değil tam insandan büyük tecelliye mazhar ama eee efendim senin benim durumumdaki bir insan. Yani Çünkü allah Teala'nın sıfatları ancak O'nda var. Hayat, ilimse ona vermiş. Kurban olduğum insana bunları murat etmiş vermeyi. Vermedikleri var. Efendim, kıdem kimseye vermemiş, suretini de vermemiş, beka kimseye vermemiş, suretini de vermemiş. Ama hayat diriliğin suretini vermiş. İlmin suretini vermiş. Dolayısıyla inni alim muhimmü küllâ alim ya İbrahim ben çok alimim hemen çok alim olanları severim buyuruyor. Neden? Benim sıfatımdan ne kadar fazla istihkakı varsa, nasip almışsa benim ilim sıfatımdan o kadar fazla severim buyuruyor. Tabi ki ilmiyle amil olmak kaydı şartıyla. Dolayısıyla şimdi allah Teala'da hiçbir noksanlık yok ki sonradan hadis olan bir şey onu tamamlasın. Ama bizde devamlı noksanlık olduğundan tamamlanır şimdi ama Allah dirilticidir. Ama ezelde bir şey diritmemişti daha, el mümit öldürücüdür, öldürücüdür de, e şimdi kimse yaratmadı ki öldürsün, ezelde yaratmamıştı ki, o zaman ne olacak, el halik yaratıcıdır, e daha bir şey yaratmadı, el razık, rızık verici, e kimse yok ki rızık yiyecek, yaratmamış. Ha onla, bunlar izafi sıfatlardır, ne diyoruz bunlara işte, ihya, imade, tehlik, terzik, diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık vermek. Allah-u Teala ezelde de bu subhatlara sahip miydi? Sahipti. Nasıl sahipti? Bil kuvvet sahipti. O kuvveti var mıydı? Diriltme gücü var mıydı? Öldürme gücü var mıydı? Rızık verme gücü var mıydı? Yaratma gücü var mıydı? Vardı. İstediği zaman bunları devreye soktu. Ne zaman başlamayı murat ettiyse o zaman başladı. Kimse onu faali muhtardır, faali muhcep değil. Zorlayış yaptıramaz ki ona kimse. İstediği vakitte istediğini yarattı. İlk mahlukunu da yarattığında yani efemsem olsun nurunu ruhunu diyelim. İşte benim arş yaratma suyu yarattığında ilk yarattığında da o noktada onun üzerinden zaman geçmeye başladı yaratılan şeyin. Yaratılan bir ilk mahluk meydana gelince zaman onunla işlemeye başladı. Dolayısıyla Allah Teala'da bu kuvvet var. Adam hasta bakmasa da doktordur yani. Doktorluk sıfatı var mıdır? Tabip midir? Hakim midir? Tıp ilmi var mıdır bunun? Hastaya fayda verecek malumatı, mükteşebatı var mıdır? Vardırsa vardır. Bu adama tabip denir mi? Denir. Doktor bey, doktor bey. Ama sen hiç hasta bakmıyorsun, bakmadım. Siftiha yok. E bu da bunun gibidir. Adam mühendistir. Hiçbir köprü yapmamış olabilir. Adam mimardır. Hiçbir proje çizmemiş olabilir. Dolayısıyla allah Teala'nın ihya imate, öldürme, diriltme, rızık verme, yaratma sıfatları bir kuvve sabittir ve bu sıfatları ezelidir. Sonradan arız olmaz. Ondan sonra vakti gelende efendim ilk mahlukunu yaratmıştır. Mahlukattan evvela cansızları yaratmıştır diyelim. İşte e, suyu yarattıysa su her hayat sahibi canlı suyla yaşar ama suyun kendisi kendi bizim bildiğimiz manada hayat sahibi değildir. dolayısıyla cansızları yaratmıştır. O zaman halk sıfatı tecelli etmiştir. Ama şimdi suya ne rızık verecek? O zaman razık sıfatı tecelli etmez. Ondan sonra ne yaptı? E i̇şte Melekleri yarattı diyelim. İnsanlardan evvel yarattı. E melekleri yaratsa, e melekleri yarattığında Halik sıfatı tecelli etmiştir. İhya sıfatı da tecelli etmiştir. Çünkü melekler diridirler. İstediğini öldürebilir, öldürdüyse mümit sıfatı da tecelli eder. E razık sıfatı tecelli etmeyebilir. Neden? E melekler yemez içmezler. E sonra Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Tabii Adem Aleyhisselam'dan evvel cinler yaratıldı. Cinler yeri yani. Onlarda rızık vardır. Dolayısıyla cinlerin yaratılmasıyla ne olmuş oldu? E zaten e, ihya, e, taklik hepsi devreye girdi. Terzik, rızık vermede devreye girmiş oluyor. Çünkü cinler yer, yerler içerler. Anladın mı? Sonra Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Tamam. Zaten cinlerle insanlar o noktada mükellef varlıklar oldukları için dört e, sıfata cinlerle tecelli etmiş oluyor. Cinlerin ilk yaratılmasıyla. Vel ca'anne. Cinlerin babasının adı can Onu yaratmasıyla da başlamıştık. işte halk ettik diyor. işte ilk mahluk. Yani mükellef alemindeki ilk mahluk olarak bildiğimiz cinlerdir mükellef. Melekler mükellef değil çünkü. Günahı yok, sevabı yok. Onun için yemek içmekte ihtiyaçları olmuyor. Hal böyle olunca bunlar değişken, yani yenilenen sıfatlar. Nedir? Ben şimdi hayatta olduğum için benim rızkımı veriyor. Demin yemek yedim geldim buraya. Kurban olduğumu Allah'ım veriyor. Hamdinden şükründen aciziz. Hepimizi yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Sonsuz hamdü senalar olsun. Ben şimdi görsem, bundan sonra benim rızkım kesilmiştir. Öyle ölen adam artık allah Teala'nın razık sıfatı, rızık veren sıfatı o kişi hakkında tecelli etmiyor. Ama o kişi hakkında tecelli etmemesi bir arıza sonradan hadis olan bir şey değil ki. Allah-u Teala'nın sıfatı ezelden beri bir kuvve vardır. Ne zaman rızka müsait kullar yaratmışsa, ondan sonra bilfiil fiil rızıklandırmaya başlamıştır. Ondan sonra kim öldüyse, onlar rızkını kestiyse e dirilere rızık vermeye devam etmektedir. Razık sıfası yine devam etmektedir. Onun için izafi sıfatlar diritmek, diriler olmadan düşünülemeyen, öldürmek, ölüler olmadan düşünülemeyen, rızık vermek, yiyen içen olmadan düşünülemeyen, yaratmak, yaratılanlar bulunmadan düşünülemeyen, ezelde, ezelde e, kendi zatıyla beraber hiçbir şey yokken, düşünülemeyen bu sıfatlar izafidir. Bunlar da sonradan değildir. allah Teala'nın zatıyla kaim olması bil kuvve. Kuvveti itibariyle o güce sahiptir. Ama bunların bil fiil efendim devreye girmesi allah Teala murad ettiği zamanda yaratmaya başlamasıyla efendim devreye girmiştir. E, sırasıyla tertibiyle mertebesi üzere. Çünkü ilk başta cansız varlıkları yarattığına göre diyelim şu gibi arş gibi falan E onların onlarda zaten diriltme, öldürme, rızık verme sıfat değil. Dört sıfattan biri Sadece halk etme devreye giriyor. Canlı başlayınca ihya da devreye giriyor. Tamam mı? Ama yiyen içen canlı başlayınca cinler gibi insanlar gibi ve hatta hayvan böcek şunlar bunlar yeri yarattığı zaman bu hayvana da hayvanat hayvanlar yürüyürdü. E onlar tabi yani hayvanların da evvel yaratıldığı anlaşılıyor. E yani. Dünya varken cinler 2000 sene dünyada iskan edildiler Adem Asyam'dan evvel. Hayvanat vardı yani. Dolayısıyla onlar da yeğen içen mahluklar. İşte terzik sıfatı, razık sıfatı, razzak sıfatı, celle celalü bir şerifleri, sıfat şerifeleri tecelli ediyor devreye giriyor. Bunları böyle anlayacaksın. Ama bunlarda sonradan bir sıfat kazanma şeyi yok. Doktor, evvelce ne doktor ya yani, anasından doğmuş halat bir şeydi. Oku, oku, oku. Canı çıktı da mezun olduk. Tabi bilmem. Doktorluk yapmaz. Doktor oldu ama evvelce tabip değildi ki. Evvelce hakim değildi ki. Marangoz. Evvelce marangoz değildi ki. Sonradan kazandı. E devreye sokup iş yaparsa hünerini ortaya koyarsa bir fiil yapmış olur. Yok o sıfata sahip olup da iş yapmazsa bir kuvve o sıfata sahip olur. Ama fark nerede? E fark nerede? Allahu Teala bu sıfatları ezelden kendisiyle sabit. Sonradan mükteseb değil. Ama Bizimle ilgili izafi sıfatların hepsi sonradan kazanılmış şeylerdir. Bizim hadisin hadisiyiz yani. Biz tam havadisi mahalliyiz. Çünkü kendi hadis olana sonradan gelen her şeyde hadis sokmuş olur. allah Teala kadim ezelidir, evveli yoktur. Kendi kadim olan, zatı sıfatları kadim olanın her şeyi kadim olur. Ona sonradan yaratılmış hiçbir şeyin irtibat vecihi, izafetten başka, nispetten başka, yaratan yaratılan, rızık veren, rızık, rızık gönderilen, E, dirilten, diriltilen, öldüren, öldürülen ilişkisinden başka bir irtibat kurulamaz. Ancak sen onun sıfatlarının tecelli ettiği mazharısın yani. O diritti, sen diri oldun. O öldürüldü, sen ölü oldun. O rızıklandı, sen merzuk oldun. O yarattı, sen mahluk oldun. Yani yaratılmış bir varlık oldun. Yaratmasa yoktun. Madümdün. Turun budur. Onun için allah Teala'nın Celle Celal Celle Celaluhu Efendim ee, sıfatlarında bir teceddüde hiç müsait olmayanlar var. Havadise hiçbir müsait değildir. Sonradan yaratılan hiçbir şey Allah'a ne zatına ne sıfatına yol bulamaz. Onlar irtibatı kurulmaz. Sonradan ya. Ama teceddüt yenilenme durumu yenilenme nedir? Allah Teala? bir kuvve yaratıcıdır. Ama bir şey yaratmadıysa bir fiil yaratmış değildir. Orada yine yaratıcılık sıfatı mevcut olmakla, kadim olmakla beraber bil fiil yaratıcı ne zaman olmuştur? İlk yarattığını yarattığı zaman olmuştur. Ama ne zatına, ne sıfatlarına sonradan yaratılan hiçbir şey bulaşmamıştır. Arız olmamıştır. Efendim e, afetler e, efendim e, kirler, kesafetler efendim ihtiyaçlar Fakirlikler, zaruretler, hastalıklar, yaşlılıklar, musibetler falan filan. Bunların hiçbiri Allah'a yol bulabilir maşallah. Hepsini yaratan o, istediğinden gönderen o, istediğinden kaldıran o. İşte Allah'ımızın Celle sıfatlarında. Yani ennaf'u, fayda veren, dar, zarar veren. E şimdi zararı yaratıyor hastalığı yaratıyor, bas bas bağırtıyor. Ondan sonra eşşafi, şifa veren devreye gülüyor. E senin burada sana bir zarar verdiğinde dar olması, o zarar yaratma kabiliyeti her zaman var. kabiliyeti yani derken sıfata her zaman var. Ama kime o zarar veriyor o sana taallum ediyor. Ondan sonra senden o zararı kaldırıyor ama başkasında yine bir zarar var. Dolayısıyla o sıfatı devamlı devrededir tecelli ediyor. Senden kaldırıyor gönderiyor. El müpteliği bela veren. Ondan sonra sen belaya mahal oluyorsun. Sonra dua ediyorsun. İzhal ediyor. Senden o belayı kaldırıyor. Öbürüne veriyor. Efendim e, senin hakkında da Celle Şahinu Celle Celaluhu işte ennafi o fayda veren İsmi Şerif'ini tecellettiriyor. Sana menfaat gönderiyor. Tamam. Bunlar teceddüt yani yenilenme. Bu yenilenmeler neye göredir? Allah'ın zatında bir yenilenme yok. Sıfatlarında bir yenilenme yok. Ama yaratılanlara taalluk ettiği için yaratılanlar da bu haller devamlı değiştiği için değiştiği için bunun teceddüt yenilenme ve değişime tabi olma noktası bizden sebeptir. Sonradan yaratılanlara yönelmesi hasebiledir. Bunların da farkını fark etmiş olmanız lazım. Bundan dolayı Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ e, mesela eli i Sünnet'e göre e, hissedilen arazlardan hiçbir şeyle e, mevsup olmaz. Mesela renk araz bir şey. Ne. Şimdi bu e, görülen edilen efendim, tat, koku, lezzet, o zaman, acı, tatlı bir şey. Çünkü bunlar mesela hep sonradan Cevherler de sonradandır. Arazlar da sonradandır. Cevheri de arazı da hepsi hadistir. E kendi başına durabilen varlıklar duramayamaz. Kendi başına durabilen o manada yok da ama işte işte tahta bir şey kendi başına durabiliyor. Üzerindeki renk de tahtaya tebani o renk görükebiliyor. Yoksa renk havada böyle bir renk göremezsin. İlla bir şeye bulaştıracaksın da rengin rengini göresin yani. E şimdi bunlar efendim kokular, leze bunlar mizaca tabidir. Mizac ne? Bünye mesela. Bünye nedir? bünye cüzlerden terekküp eden şeydir. Mesela bizde bir bünye var. İşte bünyen bozuldu, şun bozuldu, sağlam mı? E senin mizacın bozuldu. E senin şimdi mizacın bünyenle bunlar ne diyorsun onun adına? E i̇şte benim su, hava, toprak, ateş. E sen dört tane e, unsurdan, ana temel maddeden yaratılmışsın. İşte ateşin düşerse donsan ölüyorsun. İşte efendim ateşin çıksa, ateşin çıksa bilmem kaç dereceden sonra ölüyorsun. Değil mi? Susuz kalsan ölüyorsun, havasız kalsan nefessiz ölüyorsun. Bak su, hava, toprak, ateş. Çünkü senin ham madden olduğu için bu dördüne de ihtiyacın var. İşte bunlar işte lüzumlu su kadar olursa sağlıklı oluyorsun, lüzumludan ileri geri olduğu zaman hasta oluyorsun. Hasta oluyorsun, işte o noktaya gelirse de ölüyorsun yani. Bunların fazlalığı veya noksanlığından da ölüyorsun. Bu bünye bunlardan müteşekkilse Allah Teala daha aşağı bünye olur mu aşağı? Mizaç olur mu aşağı? cüzlerden parçalarda derlenme toplanma olur mu aşağı? E o zaman o renkte, tatta, koku da bilmem ne e bunlar cisimlerde sonradan yaratılmış cisimlerde takuq eden sıfatlardır. Onun için Felsefecilere bakmayın. allah Teala işte bizim gibi lezzet alır. Hissi, maddi lezzet alır. Haşa falan demişler. Felsefeciler. Bu felsefecilerin yatacak yeri yoktur yani bunu bu, bunu diyenlerin. Onun için ehli sünnet ve cemaat ve e, ehli e, hak din erbabı bunu nefyetmişler Çünkü bunlar sonradan yaratılanların özelliklerindendir. Sonradan yaratılmış sıfatlardır. Allah-u Teala ile kaim olmaları, mevcut olmaları düşünülemez. Peki fezlekesi bu bahsin lem yezel Allah Teala daim oldu. Zail olmadı ne demek? Zevalsizlik ne demek? Devamlılık demek, sebat demek. Zail olmadı yani daim oldu. Hiç zeval yok. Hiç ayrılma yok. Hiç yokluk söz konusu yok. Nerede daim oldu? Fi'nuti celalihi celal sıfatları içerisinde celal azamet sıfatları, büyüklük sıfatları, heybet sıfatları korkulması gereken, saygı duyulması gereken, yani azametiyle, celaliyle, heybetiyle alakalı sıfatlarında, münezzehen hem bu sıfatlara sahip olarak münezzeh yani son derece uzak tutulması gereken ve uzak olduğuna inanılması e, icap eden bir zat oldu. Aniz zeval. Zevalden münezzeh. Zeval ne demek? Kendisine bir yokluk arız olması, bir noksanlık arız olması, bir sıfatını kaybetmesi mesela. İşte bilimin bir şeyin noksan olması. İşte efendim bekasından bir şey noksan, kemalatından üstünlüklerinden hiçbir noksan olmaz. Bak biz mesela birkaç sıfat Allah'ın vermesiyle Biraz sağlık, biraz bilmem ne. Işte biraz hafıza, biraz zeka, biraz aa ne büyük alim. Her şeyi ezberliyor bilmem ne. Ondan sonra biraz yaş geçtikçe veya işte şeker hastalığı bilmem ne hastalığı. Alzheimer bilmem ne. Görüyorsun adam bütün efsafını, kemalatını. Yani kullar arasında nisbi olsa da, göreceli olsa da, birkaç hüneri varsa da e, gün geçtikçe, vakit geçtikçe kaybedip duruyor. Ama allah Teala bu celal sıfatları içerisinde zevalden daima amin edilsin. Hiçbir celal sıfatı, heybet sıfatı, azamet sıfatı, izzet sıfatı kuvvet sıfatı. hiçbir en ufak bu noksanlığa uğramaz. E çünkü kim onu noksanlaştıracak? Hepsi kendinden. Kendi malı, kendi, kendi kendinden olan, kendi malını gider, şey eder mi? Zayeder eder mi bir insan mesela? E allah Teala kendi sıfatları kendinden, kendi varlığı kendinden, kendi zatı kendinden. Kendi kendine yeten ancak allah Teala. Hani o da belki yakışık bir laf olmadı ama ibaret darlığından konuşuyoruz bazı kelimeleri yani. Kendi kendine Kaim ne demek? Kıyam bi nefsi işte. Zatıyla kaim. Her şeyi kendinden kendi kendine yeterli. E, kimseye ihtiyacı yok demek işte. Onun için diyor fi sıfat kemali. Kemal sıfatlarında efendim zevalden münezzeh. Mükemmeliyetleri hangi konuda? Her konuda mükemmeliyeti var. Bunlardan en ufak bir zeval söz konusu Olmaz. Zevalden münezzehlikte daim oldu. Devamlı münezzeh yani. Müsteğniyen. Ve müsteğni oldu. İhtiyaçsız oldu. Neden an ziyade dil istikmal? Kemal talep etmenin fazla kemalat istemekten de müstehcen ol. Ben şimdi ilmim var. Biraz daha ilim istemez miyim? İstemez olmuyor. Ben çok ilme falan muhtaçım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük alim bu var. Yine diyor Rabbiz zidni ilma. Habibim ilminin ziyadelini benden iste diyor. E peki Allah Teala hiç ilminin artmasını ister mi aşağı? Niye? E bilmediğim bir şey yok ki. Bilmediğim şey yok ki olmuşları olmuş biliyor. Olacakları olacak biliyor. Olmayacakları olmayacak biliyor. Her şey bitti, malumatı sonsuz, ayrı dava. Ha ilimde mükemmel, mükemmel ne demek biliyor musun? Bir, en ufak, yarım puan bile, bir puanı, yarım puan bile bir fazlalığa müsait değil, yüzde yüz olana ne dolduracaksın daha? Onun için istikmal, kemal talep etme ziyade, ziyade kemal. İlmimin artması, gücümün artması. Şimdi bir insan dünyada ne kadar kuvvetli olursa olsun. Daha fazla ku kuvvete muhtaç değil mi? Muhtaçtır. Veyahut da istemez mi olsun? İster. Para ne kadar olsun? Daha fazla ister. Zengin olsun. Sağlık daha fazla ister. Sağlıklı olsun. Ömür daha fazla ister. Adam bin sene yaşasın iki bin sene. Ölmek istemez ki ya. Dolayısıyla Mevla'da noksan olan hiçbir şey olmadığından hiçbir bakımdan kemalat talep etmekten Efendim ee, müstehnidir ve münezzehtir. E, allah yani Teala bütün sıfatları efendim, mükemmel olduğundan noksanlık barındırmaz, hücüs barındırmaz, sonradan olma belirtileri taşımaz, sebeplere mütevekkif kalmaz, bağlı kalmaz. Çünkü senin ilmin bir sebeple ya okuyarak, ya işiterek, ya görerek, ya tutarak, ya koklayarak bir şey öğreniyorsun. E şimdi sen efendim gücün bir sebeple işte vitamin al, kabaal, C vitamini düştü. şunun demirin düştü, kömürün düştü, çinkon düştü. İnsanda ne kadar maden var? Topraktan dolayı, sohad toprak eder. Bütün madenler toprakta ya. İşte o topraktan dolayı, a benim, yok feritinin, meritinin, işte yavruca içinden tartışlar hepsine. E i̇şte demir, kömür, bilmem ne, çinko bilmem ne. İnsanda hepsi var. Biraz o düşüyor, biraz o düşüyor, biraz o düşüyor. madenlerin. Neden toprak madenlerle getiriyor vücuda? Aa, babamız adı demesem topraktan yaralı Bizde Biz de yediğimiz toprak gıdalarından insanın yaratıldığı meni su. Dolayısıyla o toprakla gelen bütün elementlere ihtiyaç var anladın mı? E bu da ne oluyor? Sebeplere mi oluyor. Her şey sebebe Baba. Ok, C vitamini al yok bilmem ne al. E, şey, portakal ye, limon ye, şey, mandalin ne Nerede mandalini yiyeceksin? Bir kasa mandalin yesen 100 gram C vitamini 200 gram edecek. Adam diyor senin günlük ihtiyacın 1500 gram. Lan 1500 gram ne diyor? Bir portakalla ya. Lan bir portakal. Bir portakalla oldu mu? Birkaç tane 1500 gramız oralırsın. Her şey sebebe bağlı. O zaman hapını çıkartmışlar. İşte ben al bir hap yut falan. E şimdi devamlı işte kuvvetim artsın, gücüm artsın. Halsizliğim var, uykusuzluğum var. Uyuyorum, uyuyorum doyamıyorum. Bilmem illa illa bir şeyler eksik işte. İstikmal talebi, devamlı Kemal, devamlı ilerlemek. Çünkü neden? Her şey sebebe bağlı. Onun için de doktor tezgah gez işte atlar, efendim hepsinden bir medet. Sebepler alemindeyiz. Yarattığım dertlere deva yarattım buyurduğu Çünkü ilacımıza bakacağız. Ayrı deva. Ama neden oluyor bu? İşlerimiz kendimizden değil yani. Üretim kendimizde yok. Üretim hep Mevla'nın yarattığı esbaba sağla, bağlanmakla sağlanıyor. Onun için devamlı ilerlemek istiyoruz. Artırış istiyoruz. Fazlalığa ihtiyacı yok Allah-u Teala'nın. Bundan dolayı Rabbimiz tebâreke ve teâlâ Efendim Celal sıfatlarında zevalden münezzehtir. Cela, ceval, celal sıfatlarında zevalden münezzehtir. Çünkü neden? Bütün mükemmellikler ondan kaynaklanıyor. O başlatıyor, o veriyor. Yine sonra tekrar ona dönüyor. Ee, dolayısıyla bütün mükemmeliyetlerin kaynağı odur. Biz o kaynaktan işte istibade etmeye çalışanlardanız. Allah'ımızın faydalandırdığı kadar Faydalanamazsa o da başka bir şey. Adam istediği gıda vitamin alsın. İşte kanser olmuş, tümür olmuş. Hücreleri ölmüş. E, ne vitamin verirsen ver. Artık düzelmiyor. Hatta bazı doktorlar diyorlar sanki vitamin falan böyle kuvvetli gıdalar, et, süt bir şeyler de vermeyin. Tümürü ta edersiniz. Çünkü küllü mane Ali alil, alilün diyor İmam-ı Hasta, Hastaya gelen mizacını düzeltmedikten sonra İlletini izhal etmedikten sonra hastaya gelen her kuvvet verici madde illetini artırır, hastalığı artırır diyor. Evvela işte onun zıttını izhal edeceksin, gidereceksin ki çüküreden kuvvet geliyor, kuvvet gelince bu sefer ne diyeyim sana, kanserli hücreye de kuvvet geliyor. O zaman bozuk hücrenin bozukluğu artıyor, anladın mı? Sağlama geldi. اَلَا kulluma مَا نَعَلَى نَعَلَى Yani sağlıklıya gelen, işte ettir, süttür, buttur, Onlar e, fayda veriyor. Hastaya da sen de istediğin kadar kuvvetli gıda ekleden adamın hastalığı artıyor. Çünkü ne bu sefer bozuk hücreyi besliyorsun, bozuluyor. Bu jel karpuzuna bastın suyu acılı artıyor yani. Onun gibi Rabbimizi böyle tanıyacağız. Kemal sıfatlarla muttasif, noksan sıfatlarda münezzeh. Bütün sıfatları kadim zatı gibi kendisine asla hadis ve sonradan olan hiçbir sıfat Hulul etmez, nüfuz etmez, e, eklenmez, ilişmez, bulaşmaz ve sonradan arız olan hiçbir felaket, hiçbir rafet, hiçbir musibet, hiçbir hal ve cisimlere mahsus, sonradan yaratılanlara e, e, benzeyen hiçbir arıza allah Teala ve tekaddes hazretlerine efendim arız olmaz. Böylece inşallah önümüzdeki e, dersimizde allah Teala Teala'nın Dünyada görülemeyeceği, cennette görüleceği, işte görülmenin keyfiyeti, işte cinler görebilecek mi, melekler görebilecek mi, işte efendim dünyada görmek mümkün mü, rüyada görmenin manası nedir falan. Bu konuya gel, geldi ee, İmam Gazali Hazretleri. Önümüzdeki perşembe akşamı Allah nasip ederse fazl-ı keremiyle e, Rabbimiz Tebarek ve Teala yüce zatıyla ilgili ilimleri okumaya, okutmaya, anlatmaya, dinletmeye ve bu ilimlerle kalbimizin imanımızın nurunun artmasına basiretimizin nurlanmasına şuurumuzun ziyadeleşmesine cümlemize bu tevfikleri rafik eylesin amin ve sallallahu aleyhi ve selleme.